Evet arkadaşlar dördüncü haftanın dördüncü alıştırmasına başlıyoruz diyor ki muhatabını ya dışında bir üslup kullanarak verilen durumlardan sakındır. Şimdiki ör, e, burada e, tahsir yani uyarma denilen tahsir olayı ya ile kullanılıyordu iyasız kullanılıyordu, tekrarla kullanılıyordu, tekrarsızlıkla kullanılıyordu. Ama sonuçta e, kelime mensup olarak gelişi esastır, olmazsa olmazdır. Biz burada et tahura diyoruz. Yani burada bir tahsir vardır. Ama burada biz bu tahsiri iya kullanmadan yapacağız. Ne yapacağız? Et tahura diyebiliriz. Tahavure, tahavur de diyebiliriz tekrar tekrar da diyebiliriz. Şimdi manaya geldiğimiz zaman et-tahavure nedir? Yani tahavur e, dikkatsizlik demektir. Yani dikkatsizlikten sakın. Dikkatsizlikten sakınmanı söylüyorum sana. Uyarıyorum. Yani tahavur burada nedir ki? E, Tahsir olarak gelmiştir. Ama biz iyasıt bunu kullanıyoruz. Etahavvure tahavvure diye tekrarlıyoruz. Bir kelime iki defa tekrarlamakta mensub olarak tekrarlama bir kelimeyi iki defa tekrarlayarak mensub şeklinde bu da tahsiri gösteriyor. İkinci örneğe giriyoruz el-ghurure. El-ghurure burada nedir? Burada yine tahsir vardır. Yani şudur: Ve hazziruke min el Mana nedir? Ben seni aldanmaktan uyarıyorum. Sakın ola aldanmayasın. Gurur aldanmak demektir. Burada da yine tahsir vardır ama İyye ki el-gurûre demiyoruz. İyyâki el-gurûre de demiyoruz. Ne diyoruz? El-gurûre, el-gurûre. Kelimeyi tekrarladığımız zaman burada da tahsir kendini güzel bir şekilde israf, ifade etmiş olur. Bir alt örneğe geçiyoruz. El-israf ediyor. Burada da yine nedir ki? kelime mensup gelişi onun tahsir olduğunu gösteriyor. Ama biz burada iyyâk kullanmadan el-israfe el-israfe yani israf etmekten israf etmekten seni sakındırıyorum veya da sizleri sakındırıyorum burada da nedir ki iyyasız yine getirmişiz kelimeyi tekrar ederek al-gadara diyoruz. al-gadara da burada nedir ki e, e, tahsirdir bu tahsir gelişi iyyasızdır, tekrarsızdır, vavsızdır ama biz bunu yanın dışında bir tahsir biçimine sokmak istiyorsak el-gadara, el-gadara diyebiliriz. Kader ne demektir? Yani aldatma. Yani manı şudur. Sakın ola, sakın ola kimseyi aldatmayasın. Bir alt örneğe geçiyoruz. Altı örnekte diyor ki el-mukadderati el-mukadderatinin mensup olarak gelisi burada tahsir olduğunu gösteriyor. Ama biz burada iyiye kullanmadan bunu tahsir yaparsak el mukadderati el muhaddarati diyoruz mana nedir aman aman sakın ola uyuşturucuya uyuşturuya pardon uyuşturucuyu maddelerine uyuşturucu bağımlılığı olmayasın uyuşturucuya yaklaşmayasın hani Biz Türkçe'de diyoruz dikkat dikkat yani uyarı uyarı burada da nedir tahsir vardır kısacası burada iyi e, yazsız verdik bunları. Ne şekilde verdik tahsirimizi? Kelimeleri tekrarlayarak El-Tahavura, El-Tahavura, El-Gurura El-Gurura, El-Israfı, El-Israfı el gadr el, el, el, el gadr El-Mukadderati el El-Mukadderati dememiz. Buna bir tahsir biçimi kazandırmış oluyoruz. Bu alıştırmada böylece bitmiş oldu.